Beşinci nükte. Allah'ın seni ne kadar sevdiğini merak ediyor musun? Bunu işleyeceğiz. Ve kendi cihetimizden de bize sorulsa Allah'ı ne kadar seviyorsun? O sorunun cevabı da burada belirecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحُبْ مُنَ اللّٰهِ فَتَّبُو۪ينِ يُحْبِبْ قُمُ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi bir emir var burada. Bir emir kipi var. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Emri diyor. Ey Habibim kullarıma söyle ki eğer beni seviyorlarsa sana uyusunlar ki ben de onları seveyim. Ayeti bu tarafından da böyle okuyabilirsin aslında. Veyahut şöyle bir durum var. Ey kulum seni sevmemi istiyor musun? Evet Allah'ım istiyorum. Şart nedir Allah'ım? Habibime uyacaksın. Resulüme ittiba edeceksin. Ona uyacaksın ki... Ben de seni seveyim. Ona ne kadar uyarsan ben seni o kadar severim. Veyahut şöyle Habibime ne kadar uyuyorsan beni o kadar seviyorsun. Farklı kıyasları, çıkarımları ayet kerimeden yapabiliriz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kendinden bir şart koşmuyor. Allah bu şartı koymuş. Allah demiş yani sizi sevmemi istiyorsanız emrediyorum. Habibimi seveceksiniz, ona ittiba edeceksiniz. Bu şart, bu emir. Yani bunu anladıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımızın bir karesinden dışarı çıkarabilir miyiz? Varlık sahasının dışına itebilir miyiz? Hiçbir yere itemezsin değil mi? O yüzden sünnet-i seni hayatının her tarafına temas etmek zorunda. Hayatına temas etmeyen noktada o zaman Allah'la irtibatının zayıflığı da ortaya çıkıyor senin aslında. Çok derin bir şekilde bunu değerlendirebilirsin kendi aleminde. Lakin şöyle devam edelim. Bu ayet-i kerimenin azimesi, İttiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu, bak ne kadar önemli ve lazım olduğunu, gerekli olduğunu, bir şart olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet-i kerime kıyasatın ı içinde yani mantık ilminde kıyas yöntemleri vardır. Bunların içinde kıyasi istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şimdi kıyas yöntemlerinde çok kıyas tabirleri var. Mesela tasavvurat, tasdikat kısımları vardır. Bunlar da farklı farklı alanlara ayrılır. Burada mantık dersini vermeye kalksak, konuşsak çok uzun sürer. Yani çok tafsiratlı bir konu. Ama buradaki mantık ilminde en baştan başladığında en sağlam olan mantık tarafına geldiğinde en ispatlı, en delilli, en böyle ikna edici kısmı kıyası istisnayı. Bu kıyas istisnai ne demek? Bunu söyleyelim. Zaten misal verecek çok detaya inmeden. Yani bir olayı alıyorsun eline, bunu kıyas yaparken o olayın içinde kendisini ispat ediyor. Yani neticesi veya tersi bizzat kendi içerisinde zikredilen kıyas şekli. Şimdi buradan vereceğimiz örnek Üstad çok açık bir şekilde vermiş. Biz burada kendi kıyasımızı ona göre yapacağız. Yani mantık iliminin detayına girmeden de bir misalle Ortaya çıkacak. Yani Efendimiz'e ittiba etmenin neticesinde nasıl bir şey var? Ona ittiba etmezsen neticesinde nasıl bir şey çıkıyor diye kendimizi şöyle bir mukni bir ispat aslında. Şimdi mantıkça kıyası istisnai misali olarak deniliyor. Bir misal verilecek burada. Güneş burada mevzu oluyor. Diyor ki eğer güneş çıksa gündüz olacak. Şimdi şu mevcut durumu bir kabul edelim. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Bu, bu böyle midir? Bu bir ispattır. Bir delildir. Bunun üzerine konuşmaya gerek bile yok değil mi? Şimdi pozitif bir netice konuşacağız. Bir de negatif bir netice içinden bu cümleyi ispat edeceğiz. Şimdi tekrar ediyorum. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Olumlu yani pozitif netice için denilir. Güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Bak güneşin pozitif kısmıyla güneş çıktı... Netice veriyor ki gündüzdür. Şimdi bir de negatif ispat kısmıyla yani negatif bir netice, menfi bir netice için şöyle deniliyor. Gündüz yok öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Şimdi bu iki ispat ana cümleyi ispat ediyor. Yani eğer güneş çıksa gündüz olacak. Bunu farklı yolla, kıyasla bunu söylüyorsun. İki kıyasla aynı şeye çıkıyor. Tekrar ediyorum. Güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki gündüzdür. İkincisi gündüz değildir. Gündüz yok. O zaman netice veriyor ki güneş çıkmamış. Şimdi mantıkça bunu çürütebilir misin? Değil mi? Bunu al düşün. Bu müsbet ve menfi iki netice kat iyidirler. Değişmez. Şimdi gelin şu mantık ilminden Allah'a ve Efendimiz'e olan muhabbet kısmını bir değerlendirelim. Ne kadar Allah'ı seviyorsun şimdi ortaya çıkacak. Ne kadar Habibini seviyorsun, ne kadar Sünnet seniye ittiba ediyorsun. Senin aleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, tavrı ne kadar var, sünnet ne kadar var ortaya çıkacak. Aynen böyle de şu ayet-i kerime der ki Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Ayet bu değil mi? Ayet buydu değil mi? Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibine... Resulüne ittiba edilecek. Ona uyulacak. Onun yolundan gidilecek. Şimdi ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Eğer muhabbetullah varsa yani Allah'ı seviyorsan netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittiba intac eder, gerektirir. Şimdi biraz daha açalım. iki müsbet tarafıyla ve menfi tarafıyla konuşalım. Mevzu şu ittiba Edilmiyorsa, Efendimiz'in yolundan gidilmiyorsa, sünnete değer verilmiyorsa senin Allah'a muhabbetin yok. Doğru mu? İkincisi eğer Allah'a muhabbetin varsa Habibullah'ın Sünnetini ittiba edeceksin. Yani Allah beni ne kadar seviyor. Ne kadar sünnete uyuyorsan o kadar seviyor. Allah katında neredesin? Senin hayatında sünneti serineyen neredeyse sen de Allah katında oradasın. Mevzu açık ve net. Şimdi kendi alemine bak bakalım. Sünnet-i Seniyye senin aleminde nerede? Efendimizin yaşayışı, nebevi yaşam senin hayatında nerede? Allah da orada. Ve Allah katında da sen oradasın. Açık ve net değil mi? Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde, itaat yolları içinde en makbul olan, en müstakim olan ve en kısa olan bila şüphe, Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Bu kadar basit. Allah'ın rızasına kavuşmak mı istiyorsun? Allah yolunda en böyle sağlam bir şekilde gitmek mi istiyorsun? En kısa yoldan gitmek mi istiyorsun? En iyi şekilde gitmek mi istiyorsun? Allah Resulü nasıl yapmış öyle yapacaksın. Mevzu açık ve net. Evet. Gelelim bu sünnet-i seneye ittiba etme konusunda. Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesi konusunda. Bizim de Cenab-ı Hakk'ı sevmek konusunda en önemli meseleleri ele alacağız. İnsanın bu dünyaya geliş amacı üzerinden gideceğiz. Çünkü ben Rabbimi seviyorum bu lisanı kal ile olurken hal ve tavrımızda cidden biz Allah'a ne kadar seviyoruz, Allah da bizi ne kadar seviyor. Yaşayışına bakacaksın. Sana vermiş olduğu emirler cihetindeki tavırlarına bakacaksın. Kendini eleştireceksin. Çünkü insan bu dünyanın için gönderilmişti. ve حَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لِنْسَيِنْ لَا لِيَابُدُونَ ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Biz vazifeliydik. Bunu çok derste ele almıştık. Biz bir memurduk. Biz bir aynaydık. Cenab-ı Hak'tan tecelli eden cilveleri yansıtıyorduk. Değil mi? Biz böyle bir vazifeliyiz. Cenab-ı isim ve sıfatlarını okuyup okutacaktık. Aynı şekilde biz ibadet edeceğiz. Ubudiyet makamındayız biz. Nedir bu? En künli o ibadet şükürdür. Şükrün de en külli tarafı nedir? Namazdır. Sonrasında, sonrasında sen bunları yaşayacaksın ve aktaracaksın ve bunları tefekkür edeceksin. Ve bu sergi salonunda sana verilen yani muhakeme, müşahede, tefekkür ciyetiyle Rabbini anacaksın, onu tanıyacaksın. Şimdi burada bunları yapabilmenin derecesi de Sünnet seniyeden geçiyor. Çünkü Allah Resulü sana bu dediğin meselelerin hepsinin en üst seviyesinde, en mükemmel, en kamil, en kemal derecesinde bunları yapmış. Şimdi onları okuyalım. Evet kainatı bu derece inamat ile dolduran, bu kadar nimetlerle, güzelliklerle dolduran Zat-ı Zül Cemal ki zaten tüm isimler Celali ve Cemalidir. Cemali olan isimlerinden ve Celali olanlardan yola çıkacağız. İnamat ile dolduran Zat-ı kerim Zül Cemal Sonsuz güzellik sahibi, sonsuz cömert olan Cenab-ı Hak zih şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Bir elma ağacı neden ekilir? Elma almak için ekilir. Değil mi? En neticesi elmadır onun. İşte insan şu kainatın bir meyvesidir. İnsanın da meyvesi şükürdür, ibadettir. Bunlar başka yere gidemez. İşte Cenab-ı Hak bu kadar verdiği nimete elbette bir teşekkür, bir şükür istemesi hak mıdır? Elbette haklıdır, değil mi? Peki nasıl şükredilecek? İşte efendimiz Aleyhisselam bunu bize öğretmiştir. Çünkü en güzel şükreden odur. En güzel teşekkür eden odur. En güzel ibadet eden odur. Onun yolundan gitmekle Zat-ı Kerim'imiz yüce malinin istediği tarzda şükredebilirsin sen. Elhamdülillah. Yani Allah sonsuz kerim ya, sonsuz cömert. Mübarek gecelerde bire binler vermesi. Değil mi? Yani o kadar çok günahlarımızı bir tövbeyle, bir kelimeyle silmesi. Bu cömertini gösterir ya. Saymaya kalksan sayamazsın, yazmaya kalksan yazamazsın bu kadar nimetler vermiş. Kerim'dir ya cenabı. Elbette biz bu nimetlere karşı teşekkürle, şükürle vazifeliyiz. Elhamdülillah. Şimdi bak birinci vazife buydu. Sonra hem bu kainat bu kadar mucizatı sanatla tezlin eden, mucizeli. İnsanların yapmaktan aciz kaldığı sanat eserleriyle süslendirmiş, donatmış olan Zat-ı Hakim Zülcelal. Evet celali bir isim burada devreye giriyor değil mi? Gökyüzünü, yeryüzünü. Yani yer küreler, değil mi? Baktığın zaman ya bizim dünyamız, galaksiler, gezegenler, yıldızlar her tarafı tezgin eden, süsleyen, gözle gördüğün, göremediğin tüm canlı mahlukata muazzam sanatlar vermiş Cenab-ı Koca kainatı bir sergi salonu yapmış, mevcudatı, mahlukatı oraya yerleştirmiş, her yeri süslendirmiş. Her birinde binler hikmetler var, binler manalar var. Elbette bunlar okunmak ister, bunlar tefekkür ister, bunlar bir müşahede ister, bir muhakeme ister, bir değerlendirme ister, bir akletme ister. Çünkü bunlar başıboş kalamaz. İşte diyor ki, böyle Zat Hakim Zülcelal elbette bilbedahe zişular içinde en mümtaz birisini... Kendine muhatap ve tercüman ve ibadına yani biz kullarına o anlattıklarını tebliğ edecek bir mübelli ve imam yapacaktır. Öyle değil mi? Bir okul öğretmensiz olursa öğrencilerin olmasında bir mana olur mu? Olmaz. Bir okulda öğretmen olacak ki öğrenciler orada işe yarasın değil mi? Öğrenciler öğrensinler. Her bir... İbadı Cenab-ı Hakk'ın aslında okuldaki bir öğrenci gibi bu. Kainat bir okul ya da bir müzeye giden öğrenciler gibi de düşünebilirsin. Elbette o okulun, o sergi salonunun bir öğretmeni, bir oranın rehberi, bir muallimi, bir imamı olacak mıdır? Olacaktır değil mi? Yani oranın sahibi oranın rehberini, okulunu kendine muhatap alacak. Sonra onları anlattıracak. İşte Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçiyor. Ona öğretiyor, anlatıyor, sonra bize tebliğ ettiriyor. Yani biz Allah'ı nasıl tanıyacağız? Bu varlıklar ne anlatıyorlar? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Bunlar neyin nesidir? Bu kadar masraf niye yapılıyor? Bu sanatlarda nasıl bir mana var? Ben buradan ne anlamam lazım? Bana ne anlatıyor? Bu cihetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrenmiş. Çünkü bütün esmalar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da tecelli etmiş çirveleri gözükmüş. Yani esma ilahinin İlahi'nin bir okuludur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Esma-i İlahi'nin bir kitabıdır aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ayaklı bir Kur'an'dır. Biz ona baktığımız zaman kainatı okuyabiliriz. Ona ittiba ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize söylemek istediklerini idrak edebiliriz. Anlatabildim mi? Buradaki mevzu oraya geliyor. İşte demek ki o zaman biz Rabbimizi tanımak istiyorsak sünnet-i seni ittiba edeceğiz. Açık ve net. Bu varlık aleminde çıkarımlar yapacaksak, bunlara mana harfiyle bakıp da sanat ve sanatkar arasındaki ilişkiyi kuracaksak, Efendimiz Aleyhisselam nasıl yapmış öyle yapacağız. Elhamdülillah. Bu kulluk tarifidir. Biz bunun için yaratıldık. Bunun için varız. O zaman o öğretmene ittiba edeceğiz biz. O öğretmeni o rehberi dinlemek zorundayız biz. Sonrasında hem bu kainatı Hat ve hesaba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına masareden o zatı cemil-i zülkemal elbette bilbedahe sevdiği ve isharını istediği, göstermeyi istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami, en mükemmel mihyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel, en kamil, en olur bir vaziyeti, ubudiyeti verecek. Ve onun vaziyetini sahiplerine yani bizlere numune imtisal edip herkesi onun ittibaına sevk edecek. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya bilmeye sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da gözüksün. Ne anlayacağız buradan? Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir aynadır. En cami, en mükemmel aynadır. Bütün esmanın temerküz ettiği. Hepsinin orada toplandığı, binleştiği en kamil olan Efendimiz ve Vesselam'dır. En ekmen vaziyete gelen O'dur. Biz Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okuyacağız, okutacağız. Nasıl okutacağız? Nasıl üzerimizde bunları yansıtacağız? Allah Resulüne baktığımız zaman o en güzel şekilde yansıtmıştır. En güzel şekilde aynı olmuştur. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini en güzel şekilde kendinde göstermiştir. Kuddüs ismini yaşamıştır. En temiz O olmuştur ahlakıyla, fikriyle, diniyle, dışarıdan en güzel şekilde temizliğiyle Kuddüs ismine masar olmuştur. Ona öyle benzeyeceksin. Merhamet cihetinden en merhametli o, ona benzeyeceksin. Öyle değil mi? Her isime bakabilirsin. Adaletli olmak, değil mi? Hikmetli olmak nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunu görüyoruz biz. Hakim isminin en güzel tecellisi, hakem isminin en güzel tecellisi ondadır. Bir ismi tanımak istiyor muyuz Cenab-ı Hakk'ın bir esmasını, bir sıfatını? Efendimiz ve Vesselam'a bakacaksın. O, o ismi en güzel şekilde yansıtmıştır, aynı olmuştur. Sen de ona bakıp kendinde okuyacaksın ve okulacaksın. İşte ona göre Allah'la muhatap olursun. Gördün mü? Ne kadar Efendimiz ve Vesselam'ın Habibullah'ın zilli altında, gölgesi altında gölgelensen, onun boyasıyla boyalansan Cenab-ı Hak katında o kadar değer kazanırsın. Şart bu. Şart açık ve net. İstemez misin Allah seni sevsin? Elbette istersin öyle değil mi? O zaman kendine bakacaksın sünnet senin hayatında nerede? Sen de Allah katında oradasın. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan hayatını sünnetler yerleştir. Tabii bu sünnetler meselesinde sünnet-i en alt tabakasında olan sadece yeme içme, oturup kalkma bu dünyevi fiiller kısmındaki hareketlerin değil sadece şuur ve fikir olarak, idrak noktası olarak Vazife ciyetinde Efendimiz Aleyhisselam'ın davasıyla davalanmak, onun derdiyle dertlenmek, o şuuralarak hareket etmek. Çünkü yeme içme bir kere yedin bıraktın ama onun şuuru sürekli daimidir. Gece gündüz senin zikrinde fikrindedir. İşte ne kadar Habibullah'la irtibatın var Allah'la o kadar irtibatın var senin. Gördün mü? Muhabbetullah nereden geçiyor? Habibullah'tan. Yani Allah'ın sevgisi Allah'ın en sevdiği kuldan geçiyor. Bu kadar basit. Yani Allah şart koymuş. Ona uyacaksın ki seni seveyim. Açık ve net mi? Yani kulluk ciyetini konuştuk biz burada. Kainatta vazife ciyetiyle konuştuk. Başıboş gezemezsin sen. Evet bunlara yer aldıysak, eğer o vaziyeti başkalarında da göstermeyi kendimize dert edindiysek, sen de insanların Allah'ı sevmesine ve Allah'ın da insanları sevmesine vesile oluyorsun aslında. Efendimiz Aleyhide ve Selam gibi bu sünnet seneye seniyete yani o şuuru aldığında o davayla bu dünyaya atıldığın zaman bu sefer sen bir nevi onun gibi olma yolunda ona benzemeye çalıştığın için bak Allah muazzam burada bir işaret var. Yani ne diyor biliyor musun bir nevi ey kullarım şu ahir zamanda sizi sevmemi istiyor musunuz? Şu ağızdan çıkan hakikatleri dinleyin. Şu mekanlarda bulunun. Biz insanları Allah'ın onları sevmesi için çağırdığımız bir mekan kuruyoruz, bir sohbet yapıyoruz burada. Şu sohbet dahi Allah'ın insanları sevmesine aslında bir, bir sebep oluyor. Anlaşıldı mı? Çıkarım böyle yapabilirsin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü o davayı nüvvette ne yapmış? Cenab-ı Hakk'ı tanıtmış. Tevhid'i anlatmış, ahireti anlatmış, hikmeti anlatmış, adaleti anlatmış. Hamdolsun. O zaman Elhasıl Muhabbetullah Sünnet-i Seniye'nin ittibağını istilzam edip, onu gerektirip, intac ediyor, sonuç veriyor. Ne mutlu o kimseye ki Sünnet-i Seniye'ye ittibaından hissesi ziyade olan. Veyl o kimseye ki, yazıklar olsun o kimseye ki Sünnet-i Seniye'yi takdir etmeyip bid'a'lara giriyor. Sünnet-i Seniye'yi kafi görmüyor, başka yollara gidiyor. En selametli, en umumiyetli, değil mi? En kısa yol Habibullah'ın ve selamı gittiği yoldur. Ondan daha kısa yol olamaz. Ondan daha selametli yol olamaz. Ondan daha çok sevemeyiz. Ondan daha çok doğruyu bilemeyiz, yapamayız. Çünkü bizzat Cenab-ı Hak'la muhatap olmuş. Hamdolsun. Herkes şimdi kendisine soracak. Allah beni ne kadar seviyor? Cevabı... İşte dersin içindeydi. Sünnet-i seni itibar kısmına bak bakalım. Aleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nerede? Evet Allah da orada. Sen de Allah katında oradasın. Selametle.